TÜK ÇİİKLERİ MİZALİ BAHARLARIN PRENSESİ Evvel zaman içinde Munaro adındaki ay devi, ayın çıplak düzlüklerinde dolaşıyormuş. Derken dünyaya bakmış ve Blulla adındaki güzeller güzeli devi görmüş. Munaro ona aşık olmuş ve evlenme teklif etmeye karar vermiş. Aydan sıçramış ve dünyaya konmuş. Dizüstü çökmüş, çiçek yerine bir ağaç koparmış ve onu olan aşkını ilan etmiş. Blula ondan çok etkilenmiş, gülümsemiş. Munaro onun kalbini kazanmış. Munaro ona büyük nehrin kenarına güzel bir saray yapmış. Bu dünyanın en güzel sarayıymış. Blula çok mutluymuş. Kısa süre sonra Blula ve Munaro'nun bebekleri olmuş. Onu kutsamaya gelen dev keşiş ilan etmiş. O bütün baharların prensesi olacak. Tüm nehirlere ve göllere hükmetecek. Ona Prenses Bahar adını veriyorum. Blula ve Munaro çok mutlu olmuşlar. Güzel prenses bahar büyürken birçok talipli gelip sarayın pencereleri altında kendilerini göstermeye çalışmışlar ama o hiçbirini beğenmemiş. Kendi sarayında sevgili annesiyle beraber yaşamaktan o kadar mutluymuş ki hiçbir talipliye dikkat dahi etmiyormuş. Hiçbir kız, Prenses Bahar'ın Blue Lyre'ı sevdiği gibi annesini sevmemiş. Bir gün Güneş Devi Solaris onu görmeye gelmiş. Prenses Bahar onu gördüğünde çok etkilenmiş. Solaris gördüğü en yakışıklı adammış. Şuna bakın, ne kadar da yakışıklı. Merhaba güzeller güzeli Prenses Bahar. Adım Solaris. Buraya size evlenme teklif etmek için geldim. Ben size aşığım. Prenses Bahar birden çok üzülmüş. Ah, Yüce Solaris, çok yakışıklı ve harika birisiniz. Ben de size aşık oldum ama annemi bırakamam. Çünkü onu her şeyden çok seviyorum. Çok üzgünüm. Reddedilen Solaris gitmiş. Ertesi gün güneş yükselirken Solaris saraya tekrar gelmiş ve Prenses Bahar'a seslenmiş. Ey güzel Prenses Bahar! Lütfen çık ve konuş benimle. Sesini duyunca Prenses hemen pencereye çıkmış. Ah Solaris! Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de seni gördüğüme sevindim Prenses. Seni unutmanın benim için imkansız olduğunu söylemeye geldim. Ben sizden uzak kalamıyorum. Annenize olan aşkınızı da biliyorum. Ben size başka bir teklifte bulunacağım. Bu ne olabilir ki? Benimle evlenip krallığıma gelin. Her yıl dokuz ay benimle kalın ve kalan üç ay annenizin yanına gelip burada kalabilirsiniz.'' Prenses Bahar, Solaris'in teklifini çok beğenmiş ve gülümsemiş. Kabul etmiş ve düğün hemen yapılmış. Düğünden sonra prenses ailesiyle vedalaşmış ve Solaris'le birlikte gitmişler. Düğünden birkaç gün sonra Munaro, Blulla'ya gitmiş. Merhaba aşkım. Halkımla ilgilenmek için krallığıma dönme zamanı geldi. Peki ben ne olacağım? Burada yalnız başıma mı kalacağım? Hayatım... Hep benimle gelmeni istiyorum ama hiç gelmiyorsun. Sarayından ayrılmak istemiyorsun. Burayı yapmamın asıl sebebi buydu zaten. Hatırladın mı? Evet. Önceden ayrılmak istemiyorum. Sen git. Her yıl olduğu gibi seni burada beklerim. Sarılmışlar ve Munaro gitmiş. Bundan sonra Blue la yalnız kalmış. Aylar geçmiş ve hiç beklenmedik bir anda, Bluela büyük nehrin ötesindeki ormanın derinliklerinde yürümeye karar vermiş. Buz devi Crystal'ın onu beklediğinden habersizmiş. Ormanın derinliklerine ulaştığında, Crystal önünde ortaya çıkmış. Hoş geldin Bluela. Kendi bölgenden çıkman uzun zaman aldı. Sen kimsin? Adım Crystal. Ben Buz deviyim. Ve seni ele geçirmeye geldim. Don! Ve o anda Blue'la buzla kaplanmış ve donmuş. Artık dünya benim! <gülüyor> Kısa sürede dünya buzla kaplanmış, nehirler donmuş, çiçekler yok olmuş ve hayvanlar üşümüş. Bilge Bakanı durumu Munaro'ya bildirmiş. Bilge Bakanı'na hemen Solaris'le buluşma ayarlamasını söylemiş. Efendim, Solaris'le gizlice buluşmalısınız. Böylece Kristal'in bu toplantıdan haberi olmaz. Öğrenirse size karşı ciddi önlemler alabilir ve bu hiç iyi olmaz. Hmm, haklısın. O zaman ne öneriyorsun? Bilge Bakan, Munaro'ya etkileyen bir öneride bulunmuş. Mükemmel. Ben de bunu yapacağım. O gün... Munaro ayı hareket ettirerek güneşle dünyanın tam arasına getirmiş. Bu güneş tutulmasına sebep olmuş ve dünya karanlıkta kalmış. Munaro tam ortada Solaris ve Prenses Bahar'la buluşmuş ve onlara her şeyi açıklamış. Prenses Bahar dehşete düşmüş. Annen mi? Hayır. Eşinin üzüldüğünü gören Solaris öfkelenmiş. Kristolu öfkemle eriteceğim. Munaro yolumdan çekilemen. Munaro başını sallamış ve önlerinden çekilmiş. Solaris öfkesini Crystal'ın üzerine yollamış ve bütün buzlar erimeye başlamış. Neler oluyor? Neden bütün buzlar eriyor? Aaaa! Güneşin ışınları onun için fazla güçlüymüş. Hemen Solaris'in yaptığını anlamış. Pekala, pekala. Dur. Bu serbest bırakana kadar durmayacağım. Onu serbest bırakacağım ama bir şartım var. Anladığını sanmıyorum. Ya onu serbest bırakırsın ya da seni tamamen eritirim. Şart sürmek falan yok. Tamam, devam et. Beni erit. Ama unutma, beni eritirsen dünyada büyük bir taşkın olur. Bunu onarmak yıllar alacaktır. Solaris dona kalmış. Doğru söylüyor. Onu eritemeyiz. Şartının ne olduğunu sorun. Solaris öfkeyle seslenmiş. Ah, peki. Şartın nedir söyle. Şu an için gidiyorum. Ama her yıl Prenses Bahar sana geri döndüğünde, dünyaya ben hükmetmek istiyorum. Dokuz ayın tamamında. İşte bu çok saçma. Dokuz aylık dondurucu soğuk dünyayı mahveder. Döndüğüm zaman bana hiçbir şey bırakmayacaksın. Crystal biraz düşünmüş ve şöyle demiş. Tamam o zaman yedi ay olsun. Yeni doğan oğlumuz Muson macera için nereye gidecek sanıyorsun? Onu her yıl üç ay boyunca büyükannesinin sarayına göndermeye karar vermiştik. Böylece dünyayı yakından tanıyacak ve yağmurlarını oraya yağdıracaktı. Hah hadi ama bir bebek mi? O sıradan bir bebek değil. O Solaris'in ve Prenses Bahar'ın oğlu. Her neyse. Peki tamam. Dört ay ve hepsi bu. İki. Dört. İki. Dört. Tamam ikiniz de durun artık. Ama hayatım ben sadece şey yapmaya... Evet biliyorum ama annem orada heykel olarak bekliyor. Üç ay. Her yıl üç ayın olacak. Kabul et ya da kabul etme. Peki tamam. Tamam. Her yıl sizlerle görüşeceğiz. Böyle dedikten sonra soğuk rüzgarın içinde yok olmuş ve ayrılmış. Prenses Bahar hemen dünyaya koşmuş ve çimenlere basar basmaz buz kaybolmuş. Nehirler yeniden akmaya başlamış, ağaçlar meyve vermiş ve hayvanlar neşe dolmuş. Dünya güzel görünmüş, Bulutların üstündeki buzlar yok olmuş ve yeniden özgürlüğüne kavuşmuş. Anne... Bahar, kızım benim için mi geldin? İkisi sarılmış ve Bahar annesine olan biten her şeyi anlatmış. Ben tutsakken kızım, kocam ve damadım en doğru olan şeyi yapmışlar. Ben çok şanslıyım. Ve hiç endişelenmeyin, kristal açısından bakıldığında ona üç ay katlanabilirim. Ama bana vereceğiniz şu güzel haberi merak ettim. Anne, ben bir çocuk doğurdum. ''Ve o da yağmurlar devi olacak. Ona Muson adını verdik ve her yıl üç ay seni ziyarete gelecek.'' ''Ah canım benim ne kadar güzel olmuş. Çok mutlu oldum çocuğum.'' Ve böyle devam etmiş. Prenses Bahar her yıl üç ay dünyaya gelip Lula'yı ziyaret etmiş ve her yer yeşillenmiş. Sonra Solaris onu krallığına götürmek için gelmiş, beraberinde dünyaya yazı getirmiş.'' Ardından Muson büyükannesini ziyarete gelmiş ve üç ay burada kalmış. Bu dönemde dünyanın her yerinde yağmurlar yağmış. Ve o gittiği zaman Crystal gelmiş ve yılın kalan üç ayını kış olarak geçirmesini sağlamış. Blu'la'ya gelince bütün mevsimleri sevgiyle karşılamış ve onun yönetimi altında dünya mutlu bir yer olmuş.